Merhabalar. Bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve son ekipten Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta aslında e, Greenpeace ve Bilgi Üniversitesi'nin birlikte hazırladıkları nükleerin hukuki, siyasi ve ekolojik boyutuyla ilgili konferansın hemen arkasından hem biraz konferansı değer değerlendirip hem de nükleerin hukuki yönlerini daha ağırlıklı olarak konuşacağımız, sorumluluğunun kimde olduğunu konuşacağımız bir program yapalım istiyoruz. Stüdyoda iki olacak. Ee, i̇lk konumuzda beraberiz. ikinci konumuzda da Yolda. Canlı yayının yani ee, aksilikleri bunlar diyoruz. Ee, şimdi ilk konuğumuz Greenpeace'in hukuk sorumlusu Deniz Bayram. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Ee, ee, aslında şu an devam eden bir e, chat süreci var ile ilgili. Sinop'la ilgili de imzalanan bir devletler arası anlaşma var. Ee, Akkuyu'daki çet süreci de biraz ilginç gidiyor aslında. Çok sık konuştuğumuz evet. şekilde basına da yansıyan şekilde bir chat raporu hazırlandı. Buna hem sivil toplum kuruluşları hem de çeşitli kamu kuruluşlarının itirazları oldu. Arkasından bu çet raporu e, itirazların düzeltilmesi için firmaya iade edildi. Sonra bu itirazlar giderildi mi yoksa buradaki sorunlar giderildi mi bilemeden... E, ÇED raporu yeniden bakanlığa sunuldu Nisan ayında. Nisan ayından itibaren aslında tanıdığımız her kurum belki de bilgi edinme e, yasası kapsamında ÇED raporunu görmek istediklerini belirtiler ama bakanlıkta bir sessizlik durumu hakim e, rapor bir türlü açıklanmıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla burada ilginç bir süreç devam ediyor. Ama bunun dışında daha önceki ÇED raporunu biz inceleyebilmiştik haliyle. Orada da nükleerin hukuki sorumluluğunun kimde olduğu ile ilgili ...kafalarda soru işareti yaratan konular vardı. Biraz oradan başlayalım istersen. Yani hı hı. Akkuyu elimizde daha somut bir örnek evet. olduğu için... ...örneğin e, firmanın Akkuyu yapacağı nükleer santralin sorumluluğu hı. kimde olacak... ...ve Türkiye'de bu yapı biraz nasıl işliyor onu konuşalım. E, şöyle evet e, senin de söylediğin gibi Akkuyu'nun chat süreci şu anda... E, ...hiç şeffaf olmayan bir süreçle devam ediyor. E, i̇kinci chat raporu henüz açıklanmış değil... ÇED olumlu kararı bütün bu ÇED süreci ne zaman tamamlanacak buna ilişkin hala e, bir bilgimiz yok. E, dün aslında konferansta biraz bu konulara da değindik. E, ama hukuksal sorumluluk meselesine geldiğimiz zaman e, biz ilk başta bunu e, geçen ek, geçen yıl Ekim ayında e, Akkuyu NGS'nin ilk ÇED raporuna karşı görüşlerimizde de ifade etmiştik. Hukuksal sorumluluk meselesini e, şu anda e, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi... E, Akkuyu NGS Anonim Şirketi, Türkiye'de kurulu olan Akkuyu NGS Anonim Şirketi. E, ...tarafından üstlenilmiş bir proje. Ama sizin de bildiğiniz gibi bu projenin... E, ...ortaklarından bir tanesi Rusya. E, hükümetler arası bir anlaşmayla... Hı -hı. E, ...yürürlüğe yani. konuluyor. E, fakat her ne kadar e, burada... ...bir ortak Rusya olsa da... E, ...şirket, anonim şirketi... ...ve Türkiye'de kurulmuş bir Türk şirketi. E, dolayısıyla bir nükleer santrale ilişkin bütün bu sorumluluğu... E, ...bir nükleer kaza olması halinde... E, ...üstlenilecek... ...çevresel zararın e, ve bunun dışında da... E, ...oluşacak tüm zararlarının tazmininin kim tarafından karşılanacağına ilişkin ciddi bir boşluk söz konusu. Bütün dünyada nükleer enerji santrali olan ülkelere baktığımız zaman e, nükleer enerjiye ilişkin olarak e, bu sorumluluk nükleer sorumluluk mekanizmalarına ilişkin e, bir iç hukuk mevzuatı olduğunu görüyoruz. E, Türkiye'de şu anda iki tane somut proje e, Mersin'de ve e, Sinop'ta e, biri Rusya biri Japonya e, tarafından planlanan. Japonya ile Japonya planlanan fransa konsorsiyonuyla birlikte aynen, planlanan Aynen bu şekilde planlanan <gülüyor> e, iki tane nükleer enerji santrali projesi olmasına karşın e, hala nükleer huku, nükleere ilişkin hiçbir hukuksal altyapı söz konusu değil. Fakat ben burada şunun altını çizmek istiyorum. Bir hukuksal altyapının e, olmadığına işaret etmek, önce bunun hukuksal altyapısını kuralım sonrasında nükleer enerji santrallerini hayata geçirelim gibi bir şey e, bir e, mesaj değil. E, zaten Greenpeace'in de e, nükleer enerji santrallerine ve nükleer politika ilişkin söylemi e, çok nettir bu konuda. E, biz, biz dünkü konferansta amaçladığımız ise e, bu somut mekanizmaların e, kurulmamış olması zaten Türkiye'nin kurumsal olarak ve hukuksal olarak e, nükleer politikayı nükleer, e, bırakın e, nükleer enerji santrallerini somut olarak ajandasına almayı e, bunu bir plan olarak bile düşünmesinin bile ne kadar imkansız olduğunu ortaya koymak için de. Eğer bu şekilde somut projeler çünkü hayatımıza giriyorsa e, bir kaza olduğu zaman çünkü riskin 0-10 olmadığını dün konuştuk. Ee, hiçbir zaman nükleer enerjiyle ilgili, nükleer enerji santralleriyle ilgili risk, riskin sıfırlanamayacağını konuştuk. Ee, dolayısıyla bir kaza olması halinde de bunun sorumluluğunun kim tarafından üstlenileceğinin belirsiz bırakılması, açık kalması e, şu an için kabul edilemez. Bu da nükleer enerji santrallerini yaptırmamak için, şu an kurdurmamak için e, elimizdeki önemli argümanlardan biri diye düşünüyorum. E, daha somut olarak e, hukuksal tazmin sorumluluğuna baktığımız zaman, e, uluslararası hukukta nükleer santrallere ilişkin olarak nükleer santral, nükleer kaza sonrasında üçüncü kişilerin uğradığı zararların tazminine ilişkin çeşitli uluslararası sözleşmeler var. Fakat bu uluslararası sözleşmelerin de çok ciddi boşlukları, eksiklikleri ve yanlış düzenlemeleri olduğunu görüyoruz incelediğimiz zaman. Şöyle ki bu uluslararası sözleşmeler sadece sınırlı olarak e, ...belirli kazalarda, Be kazaları belirli şekilde kategorize ederek bazı kaza biçimlerini e, dışında bıraktığını görüyoruz. E, aynı şekilde sınırlı sorumluluk benimsenmiş. E, belirli bir miktara kadar ancak e, tazmin kabul Hı -hı. edilebiliyor. Bunun dışında e, daha ciddi e, miktara çıkan tazmin e, söz konusu olamıyor. E, ve Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nin... E, inşaatına ve yapımına baktığımız zaman ise e, Rus pek çok aslında sadece Rosatom yani Rusya'nın kamu şirketi olan e, Rosatom değil aynı zamanda pek çok alt işveren şirketinde yüklenici şirketinde e, projenin içinde olduğunu görüyoruz pek çok e, santralin kurulumundan santralin dizaynından tasarımından ve işletmeye faaliyete geçirilmesinden, e, bütün bu alt işveren şirketlerin, alt şirketlerin, yüklenici şirketlerin hiçbir şekilde sorumluluk mekanizmasının içine dahil edilmemesi söz konusu, <gülüyor> e, rozatom olsa bile, e, bir de sorumluluk bakımından en ciddi e, problem ise bir zarar ortaya çıktığı zaman bu zararın tazmin edilmesinde e, ilk başta ilk başta ifade ettiğim gibi, akkuyu ne bir anonim şirket, anonim şirketler ticaret hukukuna göre e, sermayesiyle sınırlı sorumlu şirketlerdir. E, Dolayısıyla Akkuyu NGS Anonim Şirket böyle bir tazmin yükümlülüğünü ancak sermayesi dahilinde söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu bir kaza de, olması durumunda e, bir kısmını firma Ancak, ancak yani, yani sermayesi, sermayesi de sadece kesinlikle belirsiz. Evet. Sermayesi de zaten şu anda sadece santralin kendisinden ibaret. E, bunun dışında nasıl bir e, tazmin ve bunun icra edilebilirliğinin, tahsil edilebilirliğinin olmadığını görüyoruz bütün bu mekanizmalara baktığımızda. Evet. Bunun maliyet analizlerinin ve bütün e, bu iç hukuk boşluğunun, uluslararası hukukun hiçbir şekilde Türkiye iç hukukuna yansımadığının e, görülmesi bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Yani, şimdi bir kısa şarkı arası verelim. Arkasından e, hem Deniz Bayram'la hem de diğer konuğumuz Bilgi Üniversitesi'nden, e, hukuk bölümünden Yardımcı, e, Dolunay, Doçent. Yardımcı Doçent Doktor Dolunay Özbek ile birlikte aslında bu hukuki sorumluluğu tartışmaya devam edeceğiz. E, şimdi bir şarkı arası veriyoruz. That's good, <laughs>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 programna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barartas'dan dinledik. Kazım Koyuncunun ilk müzik grubu Barartas'dan Zugaşı Berepeyi dinledik. E şimdi stüdyo konuklarımızla beraber nükleerin özellikle de bu Akku'da Mersin'de yapılması planlanan nükleer santralin hukuki sorumluluğu kimde olacak, nasıl olacak diye konuşuyoruz. Stüdyo konuğumuz Greenpeace hukuk sorumlusu Deniz Bayram ve Bilgi Üniversitesi'nden yardımcı loçant doktor Dolunay Özbek ile beraber. Hoş geldiniz hocam bu arada sizde. <gülüyor> hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz hocam şimdi biz demin aslında bir ufak Deniz Bayram ile giriş yaptık. Nükleer enerji Türkiye'de yapılması planlanan özellikle Mersin'deki şu an en ileri aşamada olan nükleer enerji santralimiz o. Mersin ile ilgili olarak bir nükleer enerji santrali ile ilgili olan en ciddi konulardan biri kazalar konusu ve zarar tanzimi konusundaki boşlukları değerlendirdik. İsterseniz oradan sizin de fikir daha sonra yine başka çok ciddi konular, başlıklarımız var nükleer enerjide boş kalan, belirsiz i̇şte olan. Kaza, atıklar ve herhalde söküm konuları bunlar çok önemli hukuki sorun içerebilecek konular. O yüzden buradaki hukuki boşluklardan başka bir de başka bazı şeylerin düşünülmediğini görüyoruz. Mesela atıkların ne olacağı Düzenlenmemiş. Daha sonraki bir anlaşmaya bırakılmış. Ama anlaşılan e, bunları Rusya geri alacak. Yeniden işleyecek. Artık e, işleyip bir kısmını kullanacak. İşledikten sonra yakıtlar e, MOX e, yakıtı denen şeye dönüştürülüyor. Tekrar kullanılıyor. O da kıymetli bir şey. O yüzden Rusya bunu almak ister. Ama mesela bunu yaparken bu süreç sırasında da bir takım atıklar çıkıyor. Radyoaktif atıklar. Genellikle devletler bunları kendi ülkelerinde tutmaz. Kim kullandıysa ...yakıtı işte ona eğer tekrar üretiyorsa. Mesela Japonya böyle yapıyor. Götürüyor Fransa'da ya da İngiltere'de bunları tekrar işletiyor. Ondan sonra geri alıyor. Ama mesela Fransa'nın kendi mevzuatı vardır. Atıklarını da tutmaz. Onu da Japonya'ya geri Atıklarla gönderip. beraber geri gönderiyor o zaman. Tabii. O zaten kullanılmış, işlenmiş, bitmiş... ...pardon işlenmeden önce bitmiş olan yakıt... ...kendisi radyoaktif bir atık... ...onu tekrar Hı -hı. işleyip kullanılabilir hale getirdiğinizde... ...yan ürün bir atık daha çıkıyor. Hı -hı. Normal polisseler bunu gerisin geri gönderirler. Niye başkasının nükleer atığını kendi ülkenizde stoklayasınız? Bunun ne olacağı belli değil. Bakıyorsunuz o hükümetler arası anlaşmaya... ...bir daha yapılacak başka bir anlaşma uyarınca kararlaştırılacaktır diyor. Rusya al, işleyebilir diyor. İşler Peki tamam bu anlaşmayı hadi yaptılar diyelim... ...koşullarının ne olacağı da zaten meçhul görüyorsunuz. Evet. Daha öyle bir anlaşma yapılmamış. Ama anlaşılan, o reddedilen ÇED raporunda belirtilen bir 10 sene falan bu Mersin'de, Akkuyu'da işte bir yerde tutulacak. Ondan sonra Rusya'ya geri gönderilecek herhalde tekrar işlensin diye. Şimdi bir bakıyorsunuz hukuki boşlukların falan yanı sıra Türkiye'nin genel olarak dış politikasıyla ilgili... Senelerdir çok itinayla kurduğu kimi argümanların, hukuki argümanların falan hiç dikkate alınmadığını fark ediyorsunuz birdenbire. Şöyle ki atıkları peki geri göndereceksiniz. Nasıl? Demir yolu altyapısı yok. Rusya'ya direkt gidecek. Hı hı. O zaman hı, deniz yoluyla göndereceksiniz. Ki 92'den beri de deniz yoluyla atıklar taşınıyor. Dünyada çok çok itirazla karşılaşıyor. Kıyı devletleri bunları 200 milinin yakına, yakınına yanaştırmıyor. Yani bırakın kıyıyı İki yüz deniz mili çok geniş bir alandır. Türkiye'de öyle bir alan yok zaten. Ha, öyle, önümüzde zaten öyle bir alan yok. Ama Mersin'den Rusya'ya giderken deniz yoluyla nereden geçecek? Ah Boğazlar'dan birdenbire radyoaktif yakıt yüklü işte, ya da radyoaktif yakıt her neyse o maddeler geçecek. Peki şimdi bir düşünüyorsunuz. Türkiye 1994'ten beridir... Boğazlardan geçişi çok sıkı sıkıya kontrol ediyor ve düzenliyor. Ahır kapıda evet. mesela görürsünüz gemileri. Onlar Peki. girmek için beklerler boğazları. Çünkü hepsini birden aynı anda sokmazsınız. Tehlikeli şey trafik güvenliğini sağlamak için, çevre güvenliği için Türkiye onları sıraya e, sokar. E, büyük ve tehlikeli yük taşıyan gemi girdiği zaman mesela bir taraftan öteki taraftan trafiği durdurur Türkiye. E, bunu 94'ten beridir. Ve Rusya'nın itirazlarına rağmen yapıyor aslında. En çok bundan Rusya şi şikayetçi. Rusya ve diğer Karadeniz kıyıdaşları. E, onların itirazına rağmen Türkiye aslında e, çevrenin korunması gerekiyor. İstanbul çok kıymetli bir yer. Daracık bir alandan kocaman tehlikeli e, yük geçiyor. İşte, evet mesela sıkıştırılmış petrol gazı geçiyor. Orta boy bir e, tanker hmm. bile büyük bir faciaya yol açabilir diyor. Haklı olarak Bunları düzenliyor. Her bir düzenleme tabi bazı gecikmelere sebep oluyor. Deniz ticaretinde en ufak bir gecikme olağanüstü büyük bir ceza ödemenize sebep oluyor. Buna rağmen, Bundan ilgili bütün itirazlara rağmen Türkiye bunu 94'ten beridir yapıyor. Başarıyla mesela Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde 6 sene boyunca bunu Rusya ile çekişti komitelerin önünde. ...Rusya aman efendim Montreux Sözleşmesi'ne bu aykırıdır derken... ...Türkiye'de e, kıyı devleti olarak deniz çevremi ve seyir güvenliğini korumak zorundayım dedi. 2000'de neyse bunu kapatabildik bunun e, şeyini, tartışması. Tamam dediler haklısınız. Deniz çevresinin korunması lazım. Seyir emniyetinin korunması lazım. Şimdi bunu tam oturtmuşken bütün o e, humurdanmalara rağmen... Hı, ...bir bakıyorsunuz atıkları Rusya'ya... yüksek nükleer, nükleer atık yani şey değil... Böyle herhangi bir tehlikeli yük değil, herhangi bir riskten bahsetmiyoruz. Onu boğazlardan kendi elcağızlarımızla Rusya'ya gönderiyor olacağız. Bir düşünüyorsunuz o zaman genel olarak Türkiye'nin dış politikasında hep kullandığı, dediğim gibi itinayla kurguladığı gayet sağlam hukuki argümanları kendi eliyle aslında göz ardı edecek. Çevresel riskinin, olağanüstü riskinin yanı sıra onların üstüne diyorum yani Genel olarak hukuki boşluklar olduğu gibi daha geniş çerçevede de çok düşünülmeksizin alınmış bir karar bu belli ki. Ee, sonraki yansımaları, e, geniş plandaki yansımalarını falan pek düşürmemişiz biz bunun. Yani boşlukları doldurmayı falan da e, zaten. Zaten düşün, az önce var. evet Denizle konuşurken de onu fark et yani onu bir kere daha fark ettik değil mi? Bir kere daha hatırladık. Bizim herhangi bir Nükleerle ilgili mevzuatımız yokken biz nükleer Yok. santral yapmaya kalkıyoruz. Dolayısıyla e, bu zaten başlı başına bir boşluk değil orası bir devasa meteor çukuru ve biz bunun içinde Aynen daha öyle. başka sorunları da üzerine atmaya devam ediyoruz. Zaten mevzuat lazım bize diyebilmek için önce bir parça bunu tartışabilmek lazım. Bu olağanüstü riskli bir faaliyet. Buna karar vermeden önce çok etraflıca tartışılabilmesi lazım. Biz zaten onu amaçladık. Böyle evet hayır şeyinden ziyade bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Hı -hı. Ee, muhtelif şartlarımız açısından biz buna böyle bir tartışmaya zaten hazır mıyız ki bir bakalım e, şey e, değerlendirmesi yaptık çünkü bu karar patlana verilmiş bir karar öyle anlaşılıyor hiç tartışılmadı hiç etrafta ne hukuki yönü ne bunun enerji politikası içindeki yönü e, tartışılmadan ne de uluslararası şeye... politikaya ah, not, ne getirip ne şey, tartışılmadı aynen öyle aynen öyle hiçbir şey tartışılmadan bu karar alındığı için ee, boşluk var, çelişkiler olabiliyor. Onlar e, pek planlanmadan yani, e, enerji kaynaklarını çeşitlendirmemiz lazım. Evet, çeşitlendirmemiz lazım. Aa, o zaman a, nükleer iyidir. Ee, öyle mi? Yani çeşitlendirme gerektiğine enerji kaynaklarını herkes kabul ediyor. Zaten ona şu e, petrol yakmaya devam edecek değiliz. Ama ne ile çeşitlendireceğimiz konusunu... ...pek düşünmemişiz gibi görünüyor. Ben bu noktada... ...şimdi biraz şeyden bahsettik aslında... Ee, ...ilk bizim hukuki mevzuatımızın eksikliğinden... ...arkasından biraz atıklar konusunu... ...yaratacağı sorundan... ...şimdi Deniz'e ben e, kısaca şeyi sormak istiyorum... ...bu söküm konusunun... E, ...nasıl olacağından... ...çünkü nükleer santraller bizim Türkiye olarak... Yine uluslararası politikayla da bağlantılı en büyük dertlerimizden biri Ermenistan'da 40 yıldır devam eden, faaliyete devam eden nükleer santralin olması. Son riskli olan. Evet, her an kazaya açık olması ve bunun sökümüyle ilgili çok ciddi sorunların bulunması. Dolayısıyla bizde yapılacak olan nükleer santraller nasıl sökülecek? Acaba bizde başka ülkeler için aynı tehdidi mi yaratacağız? Evet, evet. Ee, ya bu akuyu nges açısından, ngesinin çat süreci açısından oldukça önemli bir konu. Ee, biz ilk ÇED'e baktığımız zaman ilk ÇED'de e, nükleer santralin ile ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını gördük. E, ve bu e, santralin sökümü için ayrı bir ÇED düzenleneceğine ilişkin sadece e, bir ibare yer alıyor. Ve buna ilişkin e, bir tartışma döndürülüyor Çevre Bakanlığı e, Çevre Dairesi bölümünde de. E, fakat bunun şu anda senin de söylediğin gibi bir santral e, faaliyete geçip faaliyetini sona erdirdikten sonra sökümü çok ciddi bir problem. E, bunun örnekleri söz konusu. Ben tam da bu aşamada aslında dünkü konuşmalarda, tartışmalarda ortaya çıkan bir konuyla birlikte buna cevap vermek istiyorum. Dün kısaca şunu söyledik. Türkiye'nin nükleer enerji konusundaki partnerleri açısından kısa bir değerlendirme yapıldı tartışmalarda. Rusya ve Japonya olması üzerine. Özellikle Akku'yu NGS özel, özelinde bunun Rusya olması açısından. Rusya'nın bir devlet olarak enerjiyi diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle, kendi uluslararası, uluslararası politiklerle, etika sayısından nasıl bir araç olarak kullandığına ilişkin ve bunun bir aslında Türkiye'nin hedeflerinden bir tanesi de dışa bağımlılığı azaltmak gibi bir argümanken yani Türkiye hükümetinden mevcut hükümetten gelen argüman şu anda bütün işte santralin tasarımının, dizaynının uranyumun işletme, işletmeye faaliyete geçmesinin bakımından her konuda Rusya'ya bu kadar bağımlı olması bu dışa bağımlılık teziyle çelişiyor mu acaba bunun üzerinden bir tartışma yaşandı dolayısıyla santralin bütün teknolojisinde kurulumunda faaliyete geçilmesinde e, bu kadar e, Rusya ile girif bir ilişki içerisindeyken söküm konusunda da e, yine aynı şekilde bu ilişkinin devam ettirilmesi böyle bir yerden e, hani onlara yine bir e, belirli bir e, nasıl söyleyelim ...bir bağımlılık, bu dışa bağımlılık argümanı içerisinde değerlendirilebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. E, şu anda e, bütün bu hukuksal boşlukların e, belirsizliği gibi e, santralin sökümüne ilişkinde belirsizlik ciddi boyutta. E, ÇED'de bir düzenleme yoktu. En azından bir önceki verilen ÇED'de. Yeni ÇED'de buna ilişkinde bir düzenleme olacağını sanmıyorum. E, çünkü Çevre Bakanlığı bununla ilgili açık ve net bir şekilde santralin sökümünün ayrı bir ÇED'e tabi olacağını ifade etmişti. Evet. Evet şimdi aslında yani nükleer enerji santrali deyince en önemli üç konu değil mi? Kaza, atık, nükleer atık ve söküm konusu yani nükleer enerji ile ilgili değerlendirmesi gereken. Ama bu üç konunun da biz de şu anda belirsiz olduğunu görüyoruz. Bu çok kritik yani diğer herhangi bir termik santral gibi ele alınamayacak ölçüde etkileri olacak bir santralden bahsediyoruz burada. Peki hocam yurt dışında yabancı ülkeler örneğin bu atık sorunu aslında sadece Türkiye'de değil dünyada da şu an henüz çözlememiş bir sorun nasıl önlemler alınıyor bunun genel olarak atıklarla ilgili? Mecburen uzun sürede depolarda bunları kendi ülkelerinde depoluyorlar çeşitli jeolojik şartlara e, uyan e, sürekli stoklama şeyler var. E, İngiltere'de mesela e, tam rakamını hatırlamıyorum ama dudak uçukla sıcak e, tonlarca atık öyle duruyor e, kalın beton e, bir takım yerin altında depolarda tabi bu arada her zaman bunu istediğiniz kadar e, sağlam yapın e, sızıntılar olabiliyor yani o risklere de zaten Kıcırıcı göz almak bir çözüm Değil e, e, bunlar. Değil. Yani onun zararı, o radyoaktivite devam ettiği müddetçe her an sızıntı riski de var. E, i̇stediğiniz kadar e, uğraşın. Bunları nihayetinde önce kullandıktan sonra tekrar işliyorlar. Bir kısmını tekrar kullanılabilecek o moks yakıtı haline getiriyorlar. Ama hiç kullanılamayacak. O e, süreç sırasında o prosesin ardından çıkan yan ürün bir takım atıklar var. Onları da koyuyorlar işte şeylere, konteynerlere. Yerin altına gömüyorlar ve ee, hadi bakalım <gülüyor> umarız hiçbir yerden bir sızıntı çatırtı patırtı çıkmaz deyip ondan Peki, sonra, Türkiye'deki nükleer santraller için bunun nasıl olacağı Biz bizde örneğin bu depolama testlerinin nerede olacağıyla ilgili bir e, daha öyle bir dilgi. depolama testimiz falan yok zaten yani çet raporunda ne öngörülüyor bu da galiba öngörülmeye bununla ilgili evet, bir şans. şey olduğunu abi 10 sene boyunca geçici süreyle e, Mersin'de bunu depolayacak ama o geçici yani sürekli bertaraf etmek için ya bertaraf zaten edemiyorsunuz sürekli olarak o hep elinizde kalıyor. Onun için ayrı bir şey yapmanız gerekiyor. O geçici depolamadan farklı bir şey olması lazım. Onunla ilgili bir şey var mı deniz? Yok şu anda yok. bir düzenleme yok. Dolayısıyla yani, bu da aslında çok önemli ve elbette. yine bomboş elbette. alanlardan tabi, bir tanesi tabi. gibi Onu kimse sizin için almaz. Dün hatta Almanya için bunu sanırım konuştular. Başka bir yere götürelim bunları Sibirya'da falan bir ses doklayalım diyorlar da. E, da başka birisinin ülkesi niye e, diğerinin e, tehlikeli yükünü alıp kendi başka ülkesinde stoklasın niye elbette. Edelim. Yani gördüğü gibi e, nükleer enerjide e, belli bir aşamaya gelmiş, tecrübe sahibi olmuş ülkelerde bile bu sorun e, kalıcı çok bir be. şekilde çözülmemişken biz bunu hiç tartışmadan, e, hiç üzerinde çalışmadan e, böyle bir işe kalkışıyoruz. Bu çok büyük bir e, tehdit oluşturacak hmm. bizim için. Son iki dakikamız kalmış. Programın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben biz birer dakika birer dakika artık <gülüyor> hani programı kapatmadan önce son Tabii. mesajlarınızı hmm. almak isteriz. Ee, öncelikle dünkü konferansta da e, aslında çok açıkça altını çizildiği önemli bir konu vardı. Nükleer santraller bakımından hiçbir zaman riskin sıfırlanamayacağı. Risk eğer sıfırlansaydı e, bu kadar uzun yıl, e, uzun tarihe sahip bir teknolojide e, mutlaka o sıfır noktasına erişilirdi ve kaza olmazdı. Ama bugün hala e, çok kısa bir geçmişte Fukushima meydana geldi. E, bu Fukushima'dan derslerden e, de hani gördüğümüz üzere hiçbir zaman e, riski sıfırlayamayacağız. Riski sıfırlayamayacağımız e, kirli bir enerji yerine e, bu enerji çeşitliliğinin yenileşenmesi enerji kaynaklarına teşvik ve yatırımların yapılmasıyla e, sağlanmasının e, daha doğru bir iş, e, politika olduğunu e, söylemekle bitirebilirim ben herhalde. Evet. Dolunay Hocam sizden de alalım. Ee, görüldüğü kadarıyla e, nükleer enerjiye geçme kararı e, bu işten en çok etkilenecek olan e, insanlarla, halkla e, istişare edilmeksizin öyle alındı. Bu anlaşılıyor. E, bununla ilgili şu anda gerekli olan mevzuat dahi yok. E, bu yeni bir konu e, birdenbire son anda e, çıkartıyorum. Ama görünen o ki ne inşasını ne de işletilmesini gözletecek denetleyecek bağımsız bir otorite yok. Regülatör yok. E, bu 40 sene, 50 sene sonra bunun zamanı bittiği zaman bunu kim sökecek, nasıl sökecek, söktük. E, bu Tek başına bu da e, radyoaktif bir şey olacak. Onu ne yapacağız, adıkları ne yapacağız belli değil. E, Bunları düşününce acaba doğru bir karar mı veriyoruz diye sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz de aslında bu çok önemli konuya kısacık da olsa giriş yapıp nükleerin e, tartışılması gereken noktaların altını çizebildiysek en azından işe yaramış hissediyoruz <gülüyor> kendimizi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik bu haftalık Yeşil Dalga'nın sonuna geldik. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.